Çocuk Bahçesi Müzedeki Sır Dördüncü Bölüm Yazan Nacıl Gıyımşov, radyoya uygulayan Şayka Günsel Öztürk, yöneten Ejder Akışık, efekt Mehmet Turgut. Bu bölümde oynayan sanatçılar anlatan Mehmet Ali Erbil, Şalerm Bahri Aydın, Prasong Alev Sezer, Raka Nedim Mete, yaşlı kadın Meral Gözendor. Hindistan'da yaşayan Şalerm'in geniş bir hayal gücü vardır. Her gün arkadaşlarına kahramanı kendisinin olduğu birçok hayali hikaye uydurmakta, haydutları nasıl yendiğini, onları yakalayıp polislere nasıl teslim ettiğini anlatmaktadır. Ama bir gün gerçekten bir olay olur. Arkadaşı Matri'nin kaçırılmasına tanık olan Şalerm hemen polise gidip olanları anlatır. Ama ne polis ne de en yakın arkadaşı Prasong inanır Şalerme. Artık bu olaydan kimseye söz etmemeye karar verdiği bir sırada... ...arabadan atılan bir tehdit mektubu... ...arkadaşı Prasong'un Şalerme inanmasını sağlar. İki çocuk Matri'nin babasını bularak... ...onunla yeniden konuşup ellerindeki mektubu göstermeyi düşünürler. Müzeye giderek Bay Çert'i ararlar. Bay Çert'in yardımcısı olduğunu söyleyen kötü bakışlı bir adam... Onlara gece saat 11'de gelirlerse Bay çerti görebileceklerini söyler. Şalerm ve Prasong müzeden çıktıklarında derin bir soluk alırlar. Çünkü o kötü bakışlı adamdan ürkmüşlerdir. Korkunun ve heyecanın verdiği susuzluğu, caddinin karşı yanındaki büfeden birer meyve suyu içerek gidermek isterler. Ama Şalerm tam karşıya geçecekken, birdenbire beliren bir araba Şalerm'in üzerine gelir. Büyük bir kazayı atik davranışıyla atlatan Şalerm'in, Bacağının birkaç yeri sıyrılmıştır sadece. Kazayı görerek oraya toplananların içinden bir kadın durmadan Shalerm'i suçlamakta, dikkatsizlik yüzünden kendini arabanın önüne attığını söylemektedir. Oysa Shalerm'e çarpan siyah araba kaçıp gitmiştir. Ve Shalerm öldürülmek istendiğine inanmaktadır. Evet, evet, beni öldürmek istediler Prasong. Hı, seni öldürmek istediler. Hı. Demek ki iz üzerindeyiz, Shalem. Bana da öyle geliyor. Hadi gidelim buradan. Nereye gideceğiz? Polise. Bana inanmıyorlar. Elimize mektup var, bu kez inanırlar, Shalem. Haklısın. Aa, ee, mektup? Ne oldu? Mektup yok. Yok mu? Nasıl olur? E, cebimdeydi. Düşürdün mü yoksa? Olamaz, olamaz. <gülüyor> ...cebim derin, nasıl düşer? Ah, anladım. Neyi anladın? Cebimden aldılar mektubu. Nasıl alırlar canım? Evet, evet aldılar. O kadın hem de. Taksi bana çarptığında kadın üzerime eğilmişti. Hem söyleniyor, hem de beni yerden kaldırmaya çalışıyordu. Hı, elimizde ipucu bırakmak istemediler desene. Bunlar çok kuvvetli bir çete olmalı. Ne yapacağız şimdi? ...polise gitmek hiçbir işe yaramaz bu durumda. Şu Bayçert'i bir bulabilseydik. Ee, gece müziğe gitmek çok tehlikeli olur bizim için. Ya haklısın. Haydutlar çevremizde dönüp duruyorlar... ...ve hiçbir şey yapamıyoruz biz. Korkunç bir şey bu. Hadi gel, size gidelim. Ne yapacağımızı orada karar veririz. Peki. Karşımızda koca bir çete var Prasong... O koca çeteye karşı sadece iki çocuğuz biz, ne yapabiliriz ki? Bizimle uğraştıklarına göre elimizde önemli bir ipucu olmalı. Maddenin kaçırılmasından da daha önemli. Sence ne olabilir bu? Bir bilsem. Bir dakika dur, ayakkabımın bağı çözüldü. Evet, tamam, hadi. Şelam, sakın arkaya döneyim deme. Neden, ne oluyor? Biri bizi izliyor, biz durunca o da durdu. Ayakkabımın bağını bağlarken sezdirmeden baktım ama yüzünü seçemedim. Ne yapsak da şunun yüzünü görsek? Prasong, Prasong eve gitmeyelim. Halamın da başının derde girmesini istemem. Bu adamlar senin de benim de evimizi biliyorlardır, hiç kuşkum yok. Burada bekle beni. Ne yapacaksın? Adamın yanına gideceğim. Çıldırdın mı sen? Yüzünü görmeliyim. Affedersiniz efendim. Hı -hı. Bir şey mi istedin küçük? Evet. Saatiniz kaç acaba? Dördü çeyrek geçiyor. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bir dakika küçük. Saatin niye sordun? Ee, zamanı öğrenmek için. Hmm. Saatle bu kadar ilgilendiğine göre... ...önemli bir işin olmalı. Ee, Yok. Yo, şey... ...şey evet tabii, tabii. Var tabii. Bu gece on birde müziğe gideceğiz de. Ya. Neden? Bay göreceğiz Bize Buda'nın heykelini gösterecek sergiçi yurt dışına gönderiliyormuş da Heykel gitmeden önce görmek istedik Eski eserlere karşı merakınız var demek <gülüyor> Evet var Tekrar teşekkür ederim Bir dakika Oraya sahiden gidecek misiniz Niçin gitmeyelim Bana bak oğlum Boyundan büyük işlere karışma anladın mı Ne demek istediğinizi anlayamadım efendim Boyundan büyük işlere karışma dedim ...bir eseri görmek için müziğe gitmenin suç olduğunu bilmiyordum efendim. Eee şimdi öğrendin işte. İzninizle. Güle güle. Yürü Şalem. Ne oldu? Adama saati sordum. İz üzerindeyiz Şalem anlıyor musun? İz üzerindeyiz. Hızlı yürü. Anlatsana ne oldu? Adam beni sorguya çekmeye kalktı. ...ona gitmeyeceğimizden kuşkulanmasın diye müzeye gideceğimizi söyledim. Bu akşam oraya gideceğimizi bilirlerse şimdi peşimizi bırakırlar diye düşündüm. Adam beni boyunuzdan büyük işlere karışmayın diye tehdit etti. Ne yapacağız Prasong? Hiçbir şey düşünemiyorum. Yalnız bildiğim bir şey var. haydutlardan birinin yüzünü biliyoruz artık. Hayır, iki sene. Bir de mektubu cebimden alan kadın var, o da onlardan. Adam hala peşimizden geliyor. Atlatalım şunu. Evet, haklısın. Gel. Çabuk. Şu büyük pazar yeme girelim. Oranın iki kapısı vardır. Önce kalabalığa karşı, Sonra da arka kapısından çıkar kaçarız. Tamam. Hızlı yürü. Her kalabalıktan yürüyemiyorum ki. Elini ver bana. Birbirimizi kaybetmeyelim. Tamam. Aa Oğlum ne yetiştirip duruyorsun? Afedersiniz efendim. Ay! Gidip başka yerde oynayayım. Pazar yerinde oyun oynandığını da hiç duymadım. Aa, özür dileriz. Aa Aileniz hiç terbiye vermemiş size. Ee özür diledik ya. Yürü mi yürü. Aa Ne günlere kaldık, ne günlere kaldık. İşte, işte çıkış orada. Koşalım mı? Evet. Kalabalığın arasından çabucak sirralım. Ya yine azar işitirsek? Şimdi bunu düşünecek zaman değil. Hadi, hadi. Koş. Bütün gücünle koş. E koşuyorum. Daha hızlı. Daha hızlı koşamam. Bacağım acıyor. Biraz gayret et. Ediyorum. Kurtulduk galiba. Burası, biraz, biraz duralım. Peki. Ne Ne var? O kadın. Haydutların yardımcısı olan kadın. Nerede? Karşıda. Bizi gördü mü acaba? Ha, sanmam. Şu sokağa girelim çabuk. Hadi. Ha. Dur. Burası iyi. Onu izlemeliyiz Prasong. Belki de haydutların yanına gidiyordur. Bizi görmemeli. Korkuyor musun? Sen korkmuyor musun? Biz üzerinde olduğumuzu söyleyen sensin. Bu kadını mutlaka izlemeliyiz. Birinden kurtulduk, biriyle karşılaştık. Haydutlar çevremizde dönüp duruyor. İstersen sen gelme, gidiyorum ben. Dur diyorum. İyi düşün. En az onlar kadar akıllı olmak zorundayız. Evet, korkuyorum ama... ...bu işe birlikte başladık, sonuna kadar da gideceğiz. Haklı olduğumuzu polise de göstereceğiz. Çok yalan söylediğin için şimdilik sana inanmıyorlar ama... ...bir gün inanacaklar. Kadını izleyeceğiz. Yalnız çok uzaktan. Bizi görmemeli. Yani çok dikkatli olacağız. Anlıyorum Prason. Hadi. Hadi gidiyoruz. Hadi. Kadın sağdaki caddeye sapıyor. Dur. Ağaçları kendimize siper alalım. Ha, tamam. Arkamızdan gelen de yok. Bu iyi. Ha. Öteki haydutu atlattık. Bak bak bak. Sokağa sapıyor. Ne yapacağız? Ha? Şey şu inşaata girelim. Elbet bir çıkışı vardır. Ya kadını kaybederse? Çabuk ol. Bu sokak saptığına göre evi bu yakınlarda olmalı. İnşaatın en üst katına çıkarsak nereye girdiğini görebiliriz. Dikkat et. Dikkat et. Merdivenin korkulukları yok. Aşağıya düşebiliriz. ...görünüyor. Ha. Bakayım. Aa evet. Ha. Çıkmaz bir sokakmış bu. Ah Kadın durdu. Ha. Bir yere girmeye niyeti yok galiba. Ha. Sanki birini bekliyor. Ha. Haklısın. Çabuk aşağı inelim. İlk kata. Niçin ama? Eğer biriyle buluşursa konuşmalarını duyarız. <gülüyor> Sen çok akıllısın Prasong. Deki Sır Atlı Sürekli Oyunun Dördüncü Bölümünü dinlediniz. Beşinci bölümde buluşmak üzere hoşça kalın sayın dinleyiciler.